Yüzleri nur tevhid ile nurlanan ve gönülleri sürurlanan mefhar Adem olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı cümle peygamberlerin seyidi, efendisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı her şeyinden ziyade severek imanını temale girdiren kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına rahip, cemaline aşık olanlar. Okumuş olduğum ayet-i celil'e ahyamı eskimeyecek olan Allah'ın kitabı, 103 kitabın züphresi olan, yaş ve kuru, küçük ve büyük, her ne varsa içerisinde münlemiş bulunan, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden, 114 sureden, Suri-i Haşr'dan bu ayeti okudum. Bu Suri-i nihayetini beş vakit namaz kılmak nimetine mazhar olanlar, ve camiye ve cemaata <gülüyor> devam edenler sabah namazından sonra Hocaefendilerin okuduğu ki sünneti Rasul'dur hem de sabah ne değil biz akşam namazından sonra edilen Zollahu bezi la ilahe illallah". Burası ezberleyiniz ve bunu sabah namazının farzından sonra okuyunuz ve akşam namazından sonra okuyunuz sabah namazından sonra okuyanlar Kur'an'ın fazileti ve nuri yine akşama kadar Allah'ın hıfz emanında olurlar. Akşamdan okuyanlar da sabaha kadar yine Allah'ın hıfz emanında bulunurlar. İhmal etme, ezberleyi ver. Kur'an-ı Kerim müminlerin kalbine hemen nakş olunur. Çünkü Kur'an'ınla karşı Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri, müminlerin kalbine nakşe İhmal etme, öğren. Bahus Kur'an-ı Kerim'in mutlaka kitabını okumayı öğrenmelisin. Hem kendi vücut tabunu öğrendiğiniz için hem kitabı kerimini, Kur'an-ı Mübi'ni Vücut kitabını da Kur'an'dan hariç değildir. Okuyan için seriyeden süreliğe kadar hepsi birer de birer kitaptır. Okuyabilen için. Okumayan cahiller için ne kendi kitabını, ne Kur'an'ı, ne seriyeden süreliğe kadar kitap olduğunu bilir, ne okuyabilir. Tabi bilenler, bilmeyen de müsavi değildir. Yine inanılman, inanmayan da müsavi değildir. Amayla göz aç olan kimse müsavi olmadığıyla işiden ve bir tevhiyye bulunmadığı gibi. Okudum ayet 3 Kur'an-ı Kerim 114 suredir. Senede Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar iki hatim indirmelidir. Kur'an'ın hakkıdır bu. Okumasını bilmiyorsan, baban, annen sana öğretmeyiyse bunu, öğrettirmediyse eğer, o hatı bildiğin surelere oku. فَقْرًا اُمَعْتَيَ سَلَمِيَ Hangi sureler sana kolay geliyorsa mutlaka Kur'an'dan bir miktar okumalısın. Çünkü Kur'an okuyan kimse Allah'la konuşmuş olur. Hatta bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa gelsin, desin ki ben Allah ile konuştum. Yemin etse, yemininde yalancı değildir. Fakat Allah'la konuşmuştur yani. İhmal etme, Kur'an-ı Kerim'i oku. Müslümanların başına en büyük belalar okumamak ve Kur'an'a sır çevirmekten gelmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku emridir, ikra emridir. Bilmeyen bulamaz, bulmayan olamaz. Bilmek lazım, bulmak lazım, olmak lazım. Okumayanlar Allah indinde en çirkin olan kişilerdir. Okumak lazımdır. Müceret okumak da kâti gelmez. Okuduğunla amil olmak, okuduğunu yapmak ve yerine getirmek lazımdır. Bu da kâti gelmez. Bunu ihlas ile, hak için yapmalıdır. Hak için yapanlar mağlûb olmazlar. Allah herkesin Rabbidir, Allah'ıdır. Fakat akıbet son muttakilerindir. Hak'tan korkanlardır. Hak korkusu da ilim ile olur. İlim de Allah'ı bilmekle olur. Allah'ı bilmeyen kimse ne, ne kadar bilse cahildir o. İsterse kamyonuna dolu kitap okusun. Cahildir. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı bulmayan, hakta olmayan cahildir. İlim, ilim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsin, gelince okumaktır. Cenab-ı Hak amelsiz ilmi, Allah'sız ilmi şuna ediyor übret tabuada şümelen yahmili yani bu bu ayet-i kerime hahamlar hakkında Tevrat'ın ahkamıyla hamil olmayan hahamlar hakkında ve umma şumullü ilmiyle amil olmayanlar ister hacı ister hoca ister şeyh ister müteşehhi ne olursa olsun Okuduğunu mutlaka yapmakla mükellefsin fakat iyi anla iyi gör iyi bil bunun da iyi görmek iyi anlamak itikaya bağlıdır Allah'tan korkanlar, hikmetin başını kazanmışlardır. Kim kim muttakidir, hak korkusu vardır kalbinde, Allah ona hiday eder. Allah'tan korkanlara Allah öğretir. Allah korkusu ilimle olur ama. ilmiyle amil olmayanlar, hayvanın sırtında yüklü kitap gibidir. Hayvanın sırtındaki kitap, hayvana ne faydası vardır? Hiçbir faydası yok. Allah ilimde bunun gibidir. Bilmeli, bilmeli, bulmalı, olmalı. Bilmeli, hakkı bilmeli, hakkı bulmalı. <Gülüyor> Hakta olmalı. Hakkı sen gökte arama. Medkede, kubüsü de arama. Allah her yere hazır ve nazırdır. Fakat sana senden yakındır. Sen de bulursun onu. Allah'a giden kapı senin kalbindir ona. O kapıyı da tatir ettiğimizle, Hz. Muhammed'in boyasıyla boya. Allah'ın nuruyla nurlandır. Hazreti Hz. Muhammed'in boyasıyla boya. Muhabbeti i Muhammed'e kalb ki kalbin ölmesin. Kalpler öldüğü vakitte senin kalbin ölmesin. Hadi kalpte, Muhabbet-i Muhammed'e o kalp ölmez, kalpler öldüğü vakitte. Yani ı olur. İş, hazret e Peygamberini çok seveceksin. Allah, Resulü'nü sevenleri sever. Resulü seven, Allah'a sevmiş olur. Resul'e itaat, Allah'a itaat. Resul'e ihanet, Allah'a ihanettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle Mekke'de doğdu, Medine-i babasının ismi Abdullah ile Müsrani de, idi desiniz ki Abdullah bin Ali idi ama deş Ebû Talib ki Ebû Leheb ki Abbâs'tı Hamza idi. Bunu bilmekle peygambere bilmiş olmazsın. Bu şekilde bilen Ebû Cehil de bilir bunu kendi kavminden biri. Resulullah'ın Allah'a kurbiyetini ve Resulullah'a biatın Allah'a biat olduğu. Resulullah'a muhabbetin Allah'a muhabbet olduğu. Resulullah'a ihanetin Allah'a ihanet olduğu. Buna bileceksin, bu muhabbeti kalbine ekeceksin. Bütün başımıza gelen felaketler, belalar, muhabbeti Muhammediye'den uzaklaşmakla gelmiştir başımıza ne geldiyse. Bütün felaketler bundan doğar. O kadar muhabbet eder ki sahab Hatta sahabeden birisi, günden güne sarar yemez içmez zayıf olmuş. Efendimizin nazar dikkatini celbetti bu. Ve ona sordu. Ya Sehban, sararmışsın, yemez içmezsin, rahatsız mısın? Yok ya Rasulallah. Benim kalbimde bir düşünce var. O düşünce beni emiriyor. Nedir düşüncem? O sahabe, o mübarek zat, Allah ondan razı ola. Ya Rasulullah, ben seni öyle bir aşka seviyorum ki, seni görmediğim gün su içmez gibi, ekmek yemez gibi, hava almaz gibi oluyorum. Yani. Bir adam hava almadan, su içmeden, yemek yemeden yaşayamadığı gibi. Seni göremediğim gün ben böyle bu haldeyim yani. Senin cemalini görmeye, görmeye bir saat tahammülüm yok benim. E peki, yürüyorsun. Ama ama şimdi bir düşünce var ya Rasulallah. Yarın kıyamet gününde senin makamın elbet ki âlâ-i Bizim makamımız senden düğündür. Dünyada biz seni bir saat görmeye tahammül edemiyoruz. Cenab-ı Hak bizi ahlette, seni yüksek makama verir, bizi düğün makama verirse, seni göremezsen benim halimiz olur. Allah beni cennete yere koysa, Cennet bana dar gelir ya Resulullah. Bunu düşünüyorum deyince Efendimiz buyurdular ki bize bir müjde verdiler. <gülüyor> Ey Sevvan müjde olsun kişiseldiğiyle beraberdir. Kim kimi seviyor onunla beraber. Sen de benden berabersin buyurdular cennette. Cennette benden berabersin. İşin başı muhabbet. Yani bunlar maksadımızı anlattığımdan gaye Resulullah'a sahabe öyle severlerdi. Sen اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ فَرْيَاتْلَرِ اُمُرْكَ Bu dinin ve Allah'ın daveti. Ey müminim diyen, başımda aklımı barlayan, gözüm görüyor, kulağım bişiriyor diye. ezanı okuyan kimdir, bilin misin? Ezan okuyan, mezun ağzıyla Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Gene müezzini tasdik eden gene Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Ama sen Müslümanım diyorsun, müminim diyorsun, ne televizyonunu, ne radyanı kapıyorsun, ne de çalgını susturuyorsun, ne de çelini kapıyorsun. Nasıl sevgi bu? Soruyorum sana nasıl sevgi? Bir gün hatırına getirdin mi? Resulullah bana ümmetim demezse, ben imansız göçersem, bu aleme isteyerek gelmedim. Buradan da isteyerek gitmeyeceğim. Beni buraya getiren ve götüren var. Kim getirdi, kim götürdü? Niçin geldim, niçin gidiyorum, niçin götürülüyorum? Buraya geldim anamın rahminden tertemiz olarak. Aa, ruhu evvelden Sülül Muhammediyetten geldi. Ruhu evvelde Sülül Fakim Muhammediyetten geldi. Yani Nur Muhammed'den halkolundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l erva, ruhlar babası. Hazreti Adem sabizullah Ebu'l esva, ceset babası. Ondan ayı düşersen ne olacak yani? Bütün iş bundan başlamıştır. Ne vakit ki bu müminler Resulullah'ın kadri kıymetini bilmediler. Muhabbetleri munkatıya oldu. Allah'ın da bu kavmen munkatıya olduğu muhabbeti. <gülüyor> mağlubiyet başladı, gösterdi, güç gösterdi. Bilmiyor musunuz? İşinmedin işte mi? Küffarı Kureyş esir etmişti. Sahabeden birkaç kişiyi reislere dedi ki, o sahabeye, size bir şey teklif edeceğim. Buna razı olun, sizi bırakacağım. Eğer razı olmasanız asacağım, idam edeceğimiz. Nedir dediler? Bak siz derajı altındasınız. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'da, Hazreti Muhammed Medine'de eshabının, evlatlarının, aileleri arasında. Değil mi? Evet. Diyin ki, Muhammed burada olsaydı bu derajı altında, biz meleketimizde olsaydık, bunu temenni değil, sizi bırakacak. Dediler ki, vücudumuzun her bir zerresi, bir can olsa Muhammed Aleyhisselam feda olsun. Söylemeyeyim bu sözümüz. Böyle muhabbet değildiler. Ölmesini bildiler, yaşamaya hak kazandılar. Ölmesini bilmeyenlerin yaşamaya hakkı yoktu. Allah yolunda ölenler ölmezler, olurlar. Ölen hayvan imiş. Hayvan ölür. İnsan ölmez, olur. Mümin olur. Mümin ölmez, mümin olur. Temale girer. Cennete girer. fi Makar-ı girer. Matlab-ı âlâ maksader ânâ olan cemâlullah ile müşerref olur. masarı ı zat bulunur. civarı ı Mustafa'da iskân olur. Müminin gayesi budur. Cenab-ı Hak şimdi orada bu ayet öyle incelik var ki, uldum ayeti kerimede, ya اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُ Bir defa mümin kelimesi, mümin esması Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi, mümin, müheymin, azizül cebbalı bir sureyi haşırda Cenab-ı Hak beyan diyor. Kendi esmasını sana vermiş. Ve hitap eden hak sana, Allah hitap ediyor. Hak için, Hz. Muhammed için kaç gece uykunu terk ettin? Soruyorum sana. Şurada oturduğun şu toprak onun hürmetine alınmıştır. Onun emriyle alınmıştır. Onun sayesinde oturuyorsun. Kaç gece peygamber için uykunu terk ettin? Ve onun eshabı, ensarı ve ve eshabı muhiddet için ne yapabildin? Onun dini için ne yaptın? Ne gibi fedakarlığın var? Soruyorum sana. Allah'ın han din iç. Efendim Allah Allah'ın azim var haşa. Böyle vazetmiş kanunum. Yahudi mi olacaksın? Yahudiler söylediler. derlerdi. İnşa enta rabbike inna ayna Ya Musa sen git Rabbinle beraber Allah bir şey mi aciz mi? Harp edin, alın bir sonra gelir otururuz diye. Ama sahabe böyle değil. Sahabe Allah yoluna Allah hacına atıyorlar. Çünkü Allah yoluna Allah hacına atanlar Hazreti Muhammed'in ağa atılırlar. Ey aşku sadık. Allah sana kendi ismini vermiştir. Senin ismin mümin. Allah bu ismi bizden almasın. <gülüyor> Ve gece gündüz buna dua ediniz. Allah'a buna yalvarınız. Çünkü sahabenin ileri gelenlerinden daima fakir söylerim. Çünkü çok mühim. Said Hudri radıyallahu anh hazretleri. Eshab-ı Eshabın ileri gelin, evet. buyurmuşlar ki dikkat buyurun kulağınızı benden yana verin. Çok mühim olacak konuşacağım Yemüsür. Bir kimse imansız ölmekten korkmazsa, bu korku kalbinde yoksa o adam iman söylür diyor. Bu Sa'il-i kim olduğunu sen biliyor musun? Ben birkaç bunu söyledim fakat dini cemaatimiz var onlara söyleyelim. Bu Sayil i bir kulübesi var idi, bir gece kondusu. Ama bu gece kondusu zahirde gece konduydu, hakikatta saraylardan daha yüceydi. Çünkü metafı meleke idi. Melekler onun gelip kurbesinde tavaf ederlerdi. Sayılır olur yine. Senin de hanen böyle Kur'an okunuyorsa evin. Evinde Kur'an okunuyorsa metafı meleke evi. Melekler gelirler Kur'an okunan evleri tamam ederler. Haberin var mı onda? Bunun muhuri Sadık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haberiyor. Resul-i Ekam haber veriyor. Efendimiz salavat efendimiz haberi veriyor. Melekül mevt Geldi Sa'id-i yanına. insan şeklinde. Melekler bazen insan şekline girerler. Kulağında bulunsun. Başına bayrak asmaz. Ne Allah'ın meleleri, ne melekleri, ne de şeytanları. Sende imanın nuru varsa şeytanın meleği Rahman'ı ayırırsın. Çünkü Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki, اِتَّكُوا müminin الْمُؤْمِن۪ينَ huyan يَنْزُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Müne farasetinden korkunuz o Allah'ın nazar eder, görür diyor. Ben ayıramam dersen hüsnü u kimsenin kalbini yıkma. İyi muamele et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de e İbrahim aleyhisselam civiyle emin böyle bir kelbi şekline girer gelirdi. Vehud-ül kelbi en güzellerinden bir kabile reisiyim. Meleküller yani Ezrail aleyhisselam Musa'il Hudriye gelmiş. İnsan şekilde gelmiş. Ya Şahit, senin bu kulüben pek ufak. Yaz günü ayaklarını sıcaktan, kış günü ayaklarını soğuktan korumuyorsun, koruyamıyorsun. Biraz büyüsen de şu kulübeni gece konduğunu yani, evet, bunlar hesabı sohbet. Seni yapacağın iş değil. Sen helalından kazan, helalından sarf ile. Her şey senin hakkındır. Allah haram kılıf işler müstesnadır. İstifade edebilirsin. Hesabına hazırlan yalnız. Çünkü helal de olsa hesabını Allah soracak. Unutma bunu. Nefeslerin sayısı sorulur. Yaz gününde buz ondan çıkıp buz gibi içtiğin bir bardak suyun hesabı dahi sorulur. Hiçbir yerde kaçamazsın. Bunu cevabını vermekle mükellefsin. Allah burada kadir. Kimin rızkını unuttu Allah? Bütün mevcudatın, mahlukatın, görünen gö mahlukatın rızkını verdiği gibi onun hesabı çıkmaya kadirdir. Bitti o kadar. Said el-Hudriye dedi ki, Melekül insan şeklinde geldi. Ya Said, kulüben ben ufak, e, kulübe değil o ama saray, mutaf-ı melaike, öyle insan şeklinde görünüyor. Ayakların yaz günü sıcaktan, kış günü soğuktan koruyamıyorsun. Kulübeni biraz büyüsen dedi. Sahil-i radıyallahu anh şöyle nazarlarını Hazreti Melek-ül dikip dediler ki, sen beni takip ettiğin müddetçe bu bile bana çoktur dedi. Sen beni yakam bırakmıyorsun ya arkamdan dolaşıyorsun. Senin ve benim kılıcı o ensimizde Hala hâlâ uslanmadık bir türlü. Saçı sakalı ağrıdı, Hala kağıt oynuyor, bilmem domino oynuyor, tavla oynuyor. Senin tavla domino oynayacak zamanın değil, ağlayacak zamanın. Ağlayacak haline gürüyorsun sen. Oynamak zamanı değil. Cihad zamanıdır. Yapamazsan ağla kadınlar gibi. Hiç olmasa ağla gülme. Herkes kendi vücuduyla, nefsiyle cihad etmesi lazımdır. Cihad zamanıdır. En büyük mücadele kafirle mücadele değildir o. Cihadi askardır o. Küçük harptır o. Büyük harp nefsine yapılan mücadele. İnsan alabildin mi? Sureta insan olduk ama hakikaten insan olabildik mi? Siyretimiz nedir acaba? Geçen gün geldi, biri soruyor bana. Bana soru sordular. Beş vakit namazını kılan bir kadın, belki de burada şimdi işte. Beş vakit namazını kılan ve oruç tutan bir kadın, öldü ve köpek oldu yüzü. Kadının yüzü köpek oldu. Efendim bu tenasuh, ben İsrail'de yok mu, bizde var mı diye sordu bana. Bizde de olur bu iş. Umumi olarak olmaz da böyle 100 senede 50 senede 200 senede bir defa olur ki ibret alırlar diye. Mesela tufan da öyledir. Nuh tufanı, gibi tufan gelmez ümmeti Muhammed'e peygamberimizin duasıyla. Bir taraf yıkılır, bir taraf mütenebbi olur diye. E, namazını da kılar Namazı kılsın canım. Amelli islah etmediyse, amelli köpek bıraktıysa köpek olarak gider ahiret. Burada sana ibret oldu. İbn Şehre tarihinde de var. Bir imam efendi sabah namazında Kur'an okumuş, nasıl okuduysa birisi bu adammış, imam efendinin taklidini yapmış. İmam efendinin ağzını onu taklit etmiş, Cenab-ı Allah o onu maymun etmiştir. İbni Şahna tarihinde vardır. Bak, söylüyorum yerine. Halep dolmuştur hadis. Yine tefecilik yapan, faiz yiyen bir, bir hainin domuza inkılap ettiği kitaplarımızda mevcuttur. Daha böyle niceleri var. arife tarif hacetliyim. Sen kendinden düşün bir defa bak, günah ve suç itikâf ettiğin vakitte senin kalbin dönüyor içeriden. Bir defa başlıyorsun ibadetten lezzet almaya, Kur'an'dan zevk almıyorsun. Oruç sana ağır geliyor, namazdan tat duymuyorsun. Hakkıda değil misin hiç? Ya bu senin ilfanın yani. Kur'an okuyorsun, tat zevk almıyorsun Kur'an'dan. Allah diyorsun, zevk almıyorsun. Allah diye adamın ağız tatlanır ve göğünü muratlanır, gönlü sefâi yiyer. Çünkü Allah dediğin vakitte de Allah sana ey kulum diyor. Fes kuru onun yerskuru kömle diyor canavva. Ben sizi kadın ben sizi köre değil diyor. Nasıl nasıl teze duymasın? Ha, haram değil mi? Bak kitle için döner iş iç tarafını. Ama umuyorlar domuz olmaz, umuyorlar maymun olmaz. Ne alay manevi olarak ameri döner olur. İslah deli değilkenin hepsi. Nefislerin satra satır şeyleri var. Mücüd klimine ruhunu ruh insaniğini ruhü sultaneni sultan edeceksin. Aklına yağları kılacaksın. Eğer ruh hayvanide, ruhu nebatide kaldın de kaldınsa vay haline. Surete insan gelip hayvan gidersin ahirete Allah mavaza buyursun. Çalışacaksın. Cihada ekber var. Düşmanla cihat var. Nefsinle cihat var. Bunlar vazifelerinsin. Giyip iç, yat kalk bunlar kafirlerin işleridir vazifeleridir. Kafirlerin vazifesi hayvanlar gibi. Onlar yerler... İçerler yan, uçkurlarına hizmet ederler. Bir de emelleri yolaştırırlar. Sen mü'minsin. Sen dünyayı iyi bileceksin. O da okumakla oluyor. Ondan kalmadı, itika sahip olacaksın. Dünyayı iyi bilen aldanmaz. Düşmanın dostunu tanır. Ahireti yakine emelen kimseyi aldatmaz. Allah huzurunda hesap verecektir çünkü. Neyse o. Bu kadar Ya ellezine amen ettekullah. Ey müminler haktan korkunuz. İşin başı hak Allah korkusudur. Allah'a cübbelen Hazretleri gene Sure-i Hucurat'ta Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyennas inna halaknakum min zekerin ve unsa beşalnakum ve kavayl ile tanıarufu. İn ekremekum indallahi ettakaku. Ey insanlar onları biz sizi bir kadınla bir erkeğin ceminden halk ettik. Bu her şeye kadir. Yoktan var eder. Kadından erkeğin ceminden var eder. Babasız halk eder, anasız halk eder. Kadınla erkeğe cemiyeler çocuk vermez. Mülkünde hakimdir, azizdir o. Allah o. Celle Celaluhu. Rabbimiz yani. Celle Celaluhu Hazretleri. Allah'ımız. Gideceğimiz Allah'ımız. Cenneti bize hazırlayan, cemalini hazırlayan, Muhammed'i gönderen Allah'ımız. O her şeye kadir o. Razzak o, kirim o, rahman o, rahim o, fettah o. O, o, hep o, hu, o. La ilahe illallah. Allah ondan kork. O sana senden yakın. Sen ona Iraksın. Yaklaş. Ona yürüye gidene o koşarak gelir. Öyle bir Hadis-i Kutsi'de. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Beni kıyamen zikredene, ayakta zikredene beni ayakta zikredeni ben kıyamet gününde kabirler ışılıp, halk ayağa kalktığı vakit de o vakit zikrederim. Beni oturarak zikredeni ben kıyametin şiddet ve dehşetinde peygamberlerin dahi o günün korkusuyla evlatlarını, ümmetlerini unutarak dizlerinin bağı kesilerek diz çökerek nefsi nefsi yediği vakitte o vakit onlara ben zikrederim Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri Allah Allah. beni yatarak zikredeni insan üç haldedir ya yatar ya oturur ya kalkar yakın bir zamanda yakın bir zamanda ey ey aşku sadık ey hakka talif ''Ey Allah'ı seven, ey Muhammed her şeyini fedaya hazır olan aşkı sadık, beni yeterken zikredeni yakın bir zamanda amel, amel, amel sandığı olan... ''Nedir o amel sandığı bilir misin? Ne korkunç şey. Kabir, mezar, sen zahirine bakma onun türbenin mülvisi var, yaldızı var falan diye. İç tarafına bak sen. Akılsızlar türbenin dış tarafını tamir ederler. Mücerred. İçini haral ederler. Ahmak vücudunda senin bir kabirdir. Dışını tamir edip, içini harap etme. Kendine kabir yapmaya kalkma, kendine kabir hazırlama. Kendini kabire hazırla. Kabir, tevhid, aşk, muhabbet, ibadet, zühd, tekva yeridir. Onlara gidersen yani, hoş geldilerler adama. Yoksa felaket... Osman İbni Affan radıyallahu anh, Peygamberimiz iki kelimesini almış. Osman İbni Affan, Osman-ı Salih, emir müminin. Kim Osman'ın kim olduğunu biliyor musun sen? Bir parçası söyleyelim. Mahrisal demiş ya Osman senden melekler dahi hayal ediyor demiş. Osman'ı öğretseydin Osman İbni Affan'ın Zinnureyni çocuğun hayalı olacaktı. Hayalı, edefli olacaktı. Ey Osman senden melekler dahi hayal ediyor. Gene bir gün intifatlarıyla ya Osman bana dua ediyor musun demiş Cenab-ı Peygamber. Fe Hazreti Osman İbni Atlan, radiyallahu anh efendimiz hazretleri kabir denildiği vakitte de ağlarmış. Bir gün demişler ki, ya emrivel müminim, kabirden bahçedildin ve ağlıyorsunuz, iyi dinle. Adamı helaya bedava sokmuyorlar. Hamamlara bile bedava giremiyorsun, helaya bedava giremiyorsun, Nereye nerece bedava gireceksin yani. Ama Allah dilersin mecanen sokabilirsin, çalış yalnız. Her ava giden avlanmadı ama ava giden avlandı. Geçiyoruz, anlayana söyledi. ''Kabir anıldığı vakitte ya emirel müminim, ağlıyorsun sen, mahşerden bahsedildi mi, o kadar sana tessiz etmiyor da kabir, kabir de, kabir de sana çok tessiz ediyor.'' Buyurmuşlar ki, ''Kabir yalnızlık evidir, mahşer ummidir.'' demiş, kalabalık orası ama burada tek başınasın. Hakla baş başa kalacaksın Allah'la. Allah. Kim ki yatarken Allah'a hazikeyledi, kahretsen yatırdıkları vakitte hak seni zikreyelerdi. Çenen tutulmaz, çenen kilitlenmez, dilin tutulmaz, Allah dersin. Burada Allah dediğin gibi. Dünyada ne meşgul oluyorsun? Ölürken onu yaparsın. Ölürken ne ile meşgul olursan kabirde onu yaparsın. Kabirde ne meşgul olursan mahşerde onu yaparsın. Allah ki ölürken Allah diyesin, ölürken Allah diyen kabirde Allah desin. Allah desin. Ya Rabbi buraya gelen ibadullah senin rızan için buraya geldi tutmalılar. Bütün mesacitte senin büyüklüğün yücelin çizkanı seyrediyorlar Ya Rabbi. Ümmet-i e merhamet et. Ümmet-i Muhammed'i felaketten belalardan koru. Amin. Asiye olan Muhammed'i i Muhammed-i İslâh'a ele, istiklalimizi bağışla. Amin. Densizleri, donsuzları, dinsizleri bize musallat kılma Ya Rabbi. Amin. Kafirleri bize güldürme Ya Rabbi. Ehl-i İslamu şad eyle. Wallahu yedikler, dar-ı selam meyhdimen işâ vila